Arkadaşlar bağlantı bir an geldi gitti. En son ne demiştim? En son ne demiştim? Meysir. Hı. Araplarda meysir uygulaması var. Şu demek arkadaşlar bu. Cahiliye Arapları. Ee, bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi neyse yedi kişiye kadar birleşip aynen bizdeki kurbanda nasıl yedi kişiye kadar çıkıyor sayı. Onlar bir deve keserlermiş. Sonra kıdaha, kıdah denilen e, ahşaptan, tahtadan yapılmış ok görünümlü şeyler olurmuş. E, bir e, yani okların sadakları olur ya ona benzer bir şey içerisinde bir kişi bu işlerle ilgilenen bir kişi o okları seçermiş. Yani şöyle düşünün mesela yedi kişi bir deveyi aldık götürdük. Bu işle ilgilenen meclisle ilgilenen birisi var bundan anlayan. Onda işte oklar var bir sürü. O okların üzerinde çentikler atılıyormuş. İşte kaç pay alacaksa, 1 pay mı, 2 pay mı, 3 pay mı, 5 pay mı, bu deve, deve kesiliyor, ondan sonra parçalara bölünüyor, işte 10 parçaya filan bölünüyor, ondan sonra artık bir nevi kumar oynanıyor. O oklara göre kim kaç hisse alacak? Fakat o okları da o 7 kişi kurbanı kesen, kurban diyorum affedersiniz, o deveyi kesen, kesen yedi kişi değil, bir görevli var. O bir ok çekiyor. Diyelim ki, oktan onda bir çıktı, onu alıyor. Ya da e, boşsa, onda herhangi bir çentik yoksa e, herhangi bir çentik yoksa o zaman e, boş oluyor. Yani bir pay alamıyor. Böyle bir uygulama. Ve bakın burada ilginç olan bir şey de var. Bunlar en sonunda bu aldıkları payları fakirlere dağıtırlarmış. Yani, yani bir kumar uygulaması neticesinde kazanan kişi o parayı e, kazandığı şeyi fakirlere dağıtsa bile Kur'an bu uygulamayı hoş görmüyor. Ve Medine'de inen ayetle meysir uygulaması yasaklanmıştır. İşte müfessirimiz de buna dikkat çekiyor. Diyor ki onlar Karnun yani Harunel İbile ne her zaman deveyi keserlerdi. Ve yeteserun aleyha ve bunun üzerine az önce anlattım o meysir uygulamasını yaparlardı. Bir nevi kumar oynarlardı. Ve yubeddirune evvelahum ve mallarını bu şekilde harcarlardı. Böylelikle güç gösterisi yapıyorlar. Yani ne kadar güçlü, ne kadar zengin olduklarını ispatlıyorlar. Fissum'ati. <gülüyor> Gösteriş yapmak için. Yani filanca ne kadar zengin adam bir sürü deve kesti. Sonra bir de meysir oynadı. Kendi hakkına düşen tayları, kısımları da, etleri de insanlara dağıttı. فَنَهَاهُمُ an عَنْ işte Allah Teala bu uygulamayı nehyetti ve emrahum bil infak fi'l kurbati ve böyle bir uygulama yerine akrabalara, garip kurabaya, fakir fukara'ya infak etmeyi emretti. O kan şeytanu li rabbih kafura. Şeytan Rab'bi'ne karşı son derece nankördür. Kefuru kafir olarak tercüme etmek doğru olmaz değil mi? Çünkü ayetlerden anlıyoruz ki şeytan Allah Teala'nın Allahlığını, Rabbini kabul ediyor fakat inkürlük yapıyor, isyan ediyor. Bu baligan fil küfrü kâfur, faul vezindedir. Mبالağalı ismi faildir. Onu ifade etmeye çalışır. Fe en en la tutâ, dolayısıyla O'na itaat edilmemesi gerekir. Bir başka ayet-i kerime devamı. Ve in ma turidun anhum. Eğer onlardan yüz çevirirsen. Ve in aradtu an zil Keşke ayetler böyle parantez içinde yazılsaydı daha güzel olurdu. Yani ve in anhum ayet kısmıdır bu. Ayet'i okuyalım mı? Emme tu'ridan anhum onlardan yüz çevirirsen. Ne için? İbti rahmetin min rabbike tercuha. Rabbinden beklediğin, umduğun bir rahmetten dolayı onu bekleyerek. Yani paran yok, verecek bir şeyin yok. Ondan dolayı yani Rabbim verse de ben de bunlara verebilsem diye bir taraftan içinden geçirerek geçirdiğin halde ee, garip kurabadan yüzünü çeviriyorsun, yönünü değiştiriyorsun. Çünkü verecek bir şeyin yok elinde. Peki bu durumda ne yap? فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا Onlara güzel bir söz söyle. Yani malını, mülkünü paylaşamıyorsan en azından sevgini, muhabbetini, insanlığını, nezaketini paylaş. وَيْنَا عَرَضُ kurba الْقُرْبَا وَالْمِسْك۪ينَ Andıl kurbağa ve miskini ve akrabadan, fakirlerden ve yolda kalmış kişilerden yüz çevirirsem haya Min minar raddi. Yani reddetmekten haya ettiğin için. Hani adam diyelim ki bir dilencinin size yaklaştığını görüyorsunuz, yolunuzu değiştiriyorsunuz, yönünüzü değiştiriyorsunuz. Niye? Sizi görmesin, sizden bir şey istemesin ki siz de onu reddetmeyesiniz diye. Ve yecuz en yurad bil i'rad, terk burada i'radan maksadın şu olması da mümkündür eliye bi'rada anhum onlardan yüz çevirmekten maksat ne olabilir? En la yenfahum ala sabilil kinayeti. Yani yüz çevirmekten maksat onlara faydası olmamak kinaye yoluyla. Yani onlara fayda olmazsa demektir bu diyor. İbtigâe rahmetin min rabbike Rabbinin tercuha Rabbinin rahmetini umduğundan dolayı yani umduğun rahmetin Rabbinin katından umduğun rahmeti beklediğinden dolayı riskin min minallâhi tercuhu yani Allah'tan gelecek bir rizkı beklediğinden dolayı en ye'tiyeke fe tu'tiyehu sana gelmesini bekliyorsun ve onu vermeyi düşünüyorsun. Yani Allah beni zengin yapsa da ben de bu fakirlere yardım etsem diyorsun. Ev muntadırine lehu. Bu ayetin manasını kelimeleri açıklıyor. Ya da muntadırine lehu. Ya da onu bekleyerek. Şimdi neden bu neyi burada açıkladı? Az öncekinde iptiga kelimesini bir nevi mef'ulün leh olarak düşündü. Burada da muntazirine diye açıklayarak onun den tu'ridanne'deki zamirden hal olduğunu ifade etmek için muntazirine demiş oluyor. Yani birinci görüşe göre mef'ulün bu görüşe göre ise hal olarak düşünmemiz gerekiyor onun. Yani mefhullâh olursa ne olur? Beklediğinden dolayı, Allah'ın rahmetini beklediğinden dolayı yüz çevirirsen ikinci görüş, yani hal olarak çevirirsek, Allah'ın rahmetini bekleyerek anlatabildim mi? Yani nahvi bir mesele bu. Dirayet tefsir olduğu için epey nahvi belâhî nükteler yer alacak. Vakî ile denildi ki bir başka görüş, yorum, ma'nâhû bunun manası nedir? Yani neyin manası? İtteha rahmeti min rabbike tercuu. manası lifakti rizkin min rabbika tercuu en iftihan lek. Yani e, Rabbinin sana açmasını, yani vermesini beklediğin rızkın henüz sende olmamasından dolayı yani beklenti içerisindesin ama henüz o sende yok. Peki ne oldu burada? فَوَضَعَ ittiga ابتد... Ya da فَوُضِعَ diyebilirseniz. فَوُضِعَ الْاِبْتِغَاءَ Okuruz o zaman. ittiha kelimesi konuldu. Ne yerine konuldu? مَوْضِعَهُ Onun yerine konuldu. لِأَنَّهُ Museb Çünkü o onun sonucudur. Hadi bakalım şimdi buradaki zamirleri bulalım. Bir sürü o dedik. Savuza al, iptivau muzgahu. yani iptiva ne demek? İstemek. Bakayebki <gülüyor> iptiva. İstemek burada beklemek diye bir nevi yorumladı. İptiga kelimesi onun yerine konuldu. Çünkü o onun sonucudur. Burayı bir anlayalım bakalım. Bir arkadaşımız söyleyebilir mi? Mavdi'ahû zamir nereye gidiyor? İptiga neyin yerine konulmuş? Ney neyin sonucuymuş? Sorum anlaşıldı mı? Sesim geliyor mu arkadaşlar? فَوُضِعَ الْإِبْتِغَاءُ مَوْضِعَهُ ya da فَوَضَعَ الْإِبْتِغَاءَ مَوْضِعَهُ İki şekilde de okumak mümkün. İbtiga kelimesi onun yerine kullanıldı. Onun Neyin yerine? Ney neyin sonucu sebebi? 17 kişiye hakkında karar vermeyelim canım. Belki bilen arkadaşlar çıkar. Yani bu soruyu özellikle soruyorum bu soruları metinleri anlamaya yönelik. Yani beydavi metni böyle bir metin işte. Yani bakın فَوْضُ عَلِبْتِغَاءُ مَوْضِعَهُ لِأَنَّهُ مُسَبَّبُنْ عَنْهُ Çok kısa bir cümle ama burada üç tane zamir kullandı. O zamirlerin nereye raci olduğunu bilmezsek bu cümleyi anlamamız mümkün değil. O zamilleri anlamak için de siyak sibakı çok iyi düşünmek zorundayız. Yani metinler ne kadar muhtasar, özet olursa anlaşılması o kadar zor oluyor. Şimdi, bakın burada فَاُوُضِعَ الْاِبْتِغَاءُ مَوْضِعَهُ dedi. مَوْضِعَهُ دَكِهُ لِفَقْدِ رِزْقٍ dedi ya şurada bakın. Görüyor musunuz? لِفَقْدِ رِزْقٍ Yani Rızkın olmaması. İbtiga kelimesini faktu risk yerine kullandı. Niçin? Çünkü li ennehu o yani iptiga musebbebun anhu hu anhu deki hu da yine fakti rizkına giriyor. Yani iptiga istemek, beklemek rızkın olmamasından dolayıdır. Yani birinci mevdu'ahu hu ile anhu hu fakti rızkına gider, leennehu hu ise iptigaya gider. Şu demek arkadaşlar, şimdi ayetin manasını düşünelim. Eğer onlardan yüz çevirirsen niçin? Rabbinin rahmetini umar.